şu hadislerle amel eden afattan mahfuzdur. 1. İnnallâhe harrâme aleykum hukûkâl-ummehâti ve veedel-benâti ve men'an-vehâti ve kerîhe lekum qîle ve qâle ve kestrâte s ve ida'atel-mâli -al Muhakkak Allah Teâlâ size annelerinize ve babalarınıza karşı gelmeyi, dipdiri kızları gömmeyi, cimriliği, dilenciliği, faidesiz malayani konuşmayı, çokça havadisleri sormayı ve malda israf etmeyi haram kılmıştır. Maalindeki hadis-i şerif, salik'in sohbet meclislerinde dışarıda davranışını fevkalade beyan buyurmakla neden kaçınacağımızı da beyan etmiştir. 1. Anaya babaya karşı gelmeyi yasaklamakla ana baba mesabesinde olan şeyhimize, üstadımıza, Müslüman ihtiyara üstün muameleyi ve karşı gelmemeye emretmiştir. Hatta üstadın hakkının, ana ve babanın hakkından üstün olduğunu ulema tasrih etmiştir. 2. Cahiliye devrinde kızımızla evlenilmesin diye dipdire olarak kızlarını gömerlerdi. Kimisi de rızk endişesinden çocuklarını düşürürlerdi. Mal çoğaltmak arzusu ve rızk endişesi onları öldürmelere, Fitne ve fesada sevk etmişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın emrine binaen onların şeni huylarını tenkit etmiş, daha sonralar insanlar aynı ahlaka dönmesinler diye hüküm etmiştir. 3. İçtimai hayatta en çok cimrilik, çirkinliğinden dolayı başkasının hakkını vermemek, haksız yerde başkadan mal almayı talep etmek gibi zulümlerden sakındırır. Bununla zengine nazaran zekat, sadaka vermeyi emretmiştir. Lüzumlu ev ihtiyaçları, kazma, kürek, tencere, bıçkı gibi ev aletlerini komşu ve Müslüman kardeşlerinden men etmemeyi emretmiştir. Kısa tabirle onların olmayanlara yardımcı olmalarını emretmiştir. Diğer taraftan fakire de muhtaç olmasına rağmen zengin komşusunu fazla rahatsız etmemesini emanet aldığı aletleri de muhafaza etmesini emretmiştir. Kullanmak üzere aldıklarını ihtiyacını giderdikten sonra sahibine vermeyi, kırıldığı telef olduğu takdirde özür dilemeyi, sapa sağlam teslim ettiği takdirde de teşekkür etmeyi emretmiştir. Ulemanın beyan ettiği gibi insanlar ihtiyaç hususunda üç kısımdır. A zengindir, varlıklıdır. Bunun vazifesi vermektir. Vermemesi zulümdür. B. Muhtaçtır. İhtiyaç miktarında alması mecburidir. Çünkü almazsa verenin hakkını engellemiştir. Hatta çalışmaktan aciz olan yahut bedeni arızadan dolayı nafakasız kalanın günlük masrafı miktarında alması vacip, senelik nafakası miktarında alması caizdir. Bundan fazlasını almaması, ve dilencilikten dolayı Müslüman kardeşini rahatsız etmemesi emredilmiştir. c. Günlük nafakasını temin edebilir kimselerin fazlasına talip olmaması ve elindeki olanı da verip kendini mağdur etmemesinin edebini öğretmiştir. 4. Filan şöyle dedi, filan böyle dedi, ben de öyle dedim, onlar şöyle düşünür gibi fuzuli konuşmakta yasaklanmıştır. Bununla faideli sözler, alışveriş, siyasi meselelerin tahlili, tahriri, yalnız hizmeti gaye ederek her birimizin mesleği ile toplum hayatının idame edilmesine yardımcı olmamızı emretmiştir. Bir hadis-i şerifte, كَفَا بِالْمَرْءِ إِسْمًا اَنْ يُحَدِّسَ غَيْرَهُ بِكُلِّ مَا semia, Kişiye günah olarak her işittiğini başkasına nakletmesi kâfidir buyurulmuştur. Yani bu gibi nakillerden, dedikodulardan fitne ve fesat çıkar. Tefrika, bozgunluk, buğuzlaşmaya, hatta katle sirayet eder. İmam Ayni, bu hadisin şerhinde ulemanın ihtilaf ettikleri meseleleri diğer insanlara nakletmelerini de buna dahil etmiştir. Ma mafih, ashaba varıncaya kadar müctehitlerin samimi ihtilaflarının İftirak ve keşmekeş olduğunu muasırlarımız nakletmektedirler. Hamal, millet meclisine karıştığı gibi, avam da içtihadi konulara karışıyor. Her kişinin kendi mesleği dışındaki mesleklere müdahale etmesi doğru bir şey değildir. فَاتَبِرُوا ya ulil Ebasar. Ey erbabı basiret akıl sahipleri, ibret alınız. Kemal'de asla kendini zannetme kaç, kendi noksanını idrak et. Eğer siz Allah'a kavuşmayı diliyorsanız, Kemaliyet nefsin kusurunu bilmektir. Diye Mevlana-i ifade eder. Yani şu noksandır, şu kamildir deme. Bununla kemaliyeti elde edemezsin. Kendi kusurlarını bilmekle tövbe edip kemale kavuşursun demektir. 5. Başkaların malından, iyalinden, Sorulmaz ahvalinden sormak da yasaklanmıştır. Fudayl bin İyaz'a birisi gelip, ''Efendi, siz rızkınızı nereden temin ediyorsunuz?'' diye sormuş. O da ona, ''Allah'ın hazinesinden temin ediyoruz.'' demiş. Bu soru, ondan sohbeti kesmeye sirayet etmiştir. Şeyh Fudayl Hazretleri, vefatına kadar o soruyu soranın elinden hediye almamıştır ve hizmetini reddetmiştir. İmam Nevevi diyor ki: Dininizi dindar ve salih alimlerden sorun. Dünyanızı da cömert ve salih zenginlerden. Kuvvetiniz varsa Resul-ü Ekrem'in İbn Abbas'a buyurmuş olduğu şu cümle ile amel edin: İza sa'alta şey'en fes'alillah. <Sessizlik> Sen bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yani fertlerin birbirinin ihtiyacını gidermeyi kastetmek sizin Birçok ahvalden sormaları nefrete sebeptir. 6. Yukarıdaki hadisi şerifte israf men edilmiştir. Haramda bir kuruşun harcanmasına israf denilir. Hayır yolundan balın hepsini harcamak israf değil, isar olur. Zatın birisine ey kardeş sadakada israf etme denilince o da hayırda israf yoktur demiştir. Yani şer israftır, hayır isardır. Nitekim asabi kiramdan birçoğu malının hepsini Allah yolunda harcamıştır. İmam Kastalani, şahsın malının korunması da yani mülkiyet bu hadisle tespit edilmiştir. Reşit olan ferdin mülkiyeti selbedilemez, selbedilmesi yoktur. Tıbbi bu hadisi şerif umum güzel ahlakın temelini kuşatmıştır demiştir. 2 yoksullara sılayı rahim yapsın Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş ise ya hayır söylesin ya da sukut etsin buyurulmuştur İnne min makarimi ahlaqin nebiyyin ve siddiqin ve şuhedai ve salihin elbaşaşete izâ tezâveru vel musâfahate ve't terhîbe izâ iltekav Gerçekte açık yüzlülük eşit sevinç veren gülümsemek Birbirlerini ziyaret ettikleri vakit, gerçekte tokalaşma, merhaba, eşit, hoş geldin demeleri de birbirlerine rastladıkları zaman nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin güzel ahlaklarındandır.'' buyrulmuştur. Şeyh Abdullah Şarkavi, misafire ikram etmek, akrabaya merhamet etmek yani onlara yardımda bulunmak, ırz ve namuslarını korumak, Malla onlara bakmak, hayırdan başka fuzuli konuşmaktan sakınmak iman alametidir. İnsanların kabile kabile, şube şube yaratılmasından hikmet de tanışmak, yardımlaşmak ve dayanışmaktır buyurur. Şeyh Hasan-ı Basri Kutsesi Ruhu, Misafire yapılan ikramda hesap yoktur buyurmuştur. Üstadım ve şeyhim Şeyh Abdulhak Kutsesi Ruhu, Sofrada çok çeşitli yemekleri sıralamak, üçten fazla ise ashabın ahlakına mugayirdir, derdi. Anadolu'nun son meşayihının bundan göz kapatmaları, dört, beş ve daha fazla çeşitli yemekleri müşahede ettikleri halde sukut etmeleri ashabın ahlakına mugayirdir. Misafire yapılan yemekler üç taamdan fazla olduğunda, hali zayıf olan Müslüman, ben bunları ikram edemem, diye misafiri kabul etmekten çekimser kalır. Varlıklılar da bununla övünür. Fazla kap kullanmak, çok çeşitli yemekler yapmak, ev hanımlarına ayrıca bir külfet olur ve daha başkaca zararları vardır. Misafirden nefret etmeye sirayet etti ise büyük zarardır. Onun için bu gibi bid'atlerden sakındırmak lazımdır. İkram, çok çeşitli yemekleri vermek değil, orta halli bir fakirin verebildiği yemeği yedirmek, güler yüzlü olmak, latifeler söylemek, ihtiyacını sorup temin etmektir. Mesela bir hoca efendiyi davet edip üç bin lira harcamaktan ise, bir pilav, bir çorba, ekmek, zengin ise bunları etli yapmak güzel. Diğer 4-5 taama vereceği parayı fakir talebelere yahut misafirinin sefer ihtiyacına, müderrisin medresesine, Şeyhin zaviyesine yahut herhangi bir hayır cihetine harcamak ashabın ahlakıdır. Pakistan'dan pederle muhacir olduk. Yolda bizi misafir kabul edenler çok çeşitli yemekler yaparlardı. Halbuki hanımlarımızın üzerinde yırtık elbise, çarşafları hep çürük, ayaklarımızda ayakkabı yok. Bunları sormazlar. Yol masrafını hiç düşünmezlerdi. Her ikramda peder, halimizi arz etmekten sakınır ve ağlardı. Biz Basra'ya vardığımızda Basralılar bu halimizi sezdiler. Kendi örflerine göre pantolona benzer bir şeyleri bize verdiler. Pederimin postnişini tahammül edemedi. Kendisi Hindistan, Reisul uleması idi. Ey Müslümanlar! Fakirin hakkında en hayırlı para vermektir. Biz hicret ettik. Misafiriz. Örtümüzün dışında libası giymeyiz. Ona göre muamele edin diye bir vaaz etti. O andan sonra Pederimin kalbi şerifi açıldı. Medine'ye varıncaya kadar 44 kişinin amelini bitirmeye sebep oldu ve hepsine hilafet verdi. Misafire ikram böyle olur, akrabaya ikramda ayrıdır diye sohbet ettiler. Hadisi şerifte, "Menkene yu'minu billahi wal-yu'mil-akhiri fal-yukrim Câizetuhu yevmun ve leyletun, ve ziyafetü selâsetü eyyâmin. Femâ kâne ba'de zâlike, fahuve sadeqatun. Vela yehillu lehu en yethiye indahu hattâ yukhricehu. Kim Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Hediyesi, eşit, ev sahibinin güzel yemek yapması bir gün ve bir gecedir. Misafirlik üç gündür. Bundan sonra sadakadır. Ev sahibi kendisini çıkarıncaya kadar misafirin misafirlikte kalması helal değildir buyurulmuştur. bir diyor ki, sebepsiz olarak misafirin bir kimsenin evinde üç gün kalması helal değildir. Böylece misafirin ev sahibine ağırlık verecek kadar kalması ev sahibinin sevabının iptal edilmesine sirayet eder. Şayet bir sebebe mebni üç gün kalırsa, ev sahibi ilk günde ona bütçesine göre izzet ve ikramlı bir yemek yapar. Ama sair günlerinde daima adet edindiği ve kendisine yapmış olduğu yemekleri yapar. Salik'in, Hattabi'nin bu sözüyle amel etmesi şeriat ve tarikatın edeplerindendir. Kays oğullarından bir kafile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gitmişler. Peygambere varınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara hoş geldiniz dedikten sonra yüzlerine bakmış. Men seyyidikum ve mukum. Sizin ulunuz ve başkanınız kimdir? diye sormuş. Onlar da Münzir bin Aiz'i göstermişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ehezel eşecu Kafası yarılan şu adam mı? buyurmuş. Mer Münzir'in eşeği Kafasına bir çifte vurarak yaralamış. O zamandan beri kavmi içerisinde el-eşeç, eşit, kafası yaralı ismiyle maruf imiş. Onlar da evet demişler. Eşeç, idaresindekilerle beraber peygambere gelmeyip onların eşyalarını toparlamış. Develerini bağlamış. Kendi devesinin yükünden bir heybeyi çıkararak, heybeden misafirlikte giyinilecek elbiselerini çıkararak giymiş. Sefer elbiselerini heybesine koymuş. Tertemiz giyindikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında kendisine yer vererek "Ha hûnâ ya ''Buraya ey eşec'' buyurmuş. Ayrıca ashab da onun için yer ayırarak buraya demişlerdi. Eşec nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıp sağında oturmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hoş geldin diyerek latife yaparak beldelerindeki bazı köylerin isimlerini söylemiş ve beldelerinin ahali sormuş. Bunun üzerine çok sevinmişler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensara yönelerek şöyle buyurmuştur: Ya ma'ashar al ensari, ekrimu ikhwanekum, <Sessizlik> fa innham ashbahum fil islami, ashbahu şeyin bikum ash aran wa eslemû tâiîn ğayr-ı mukrahîn ve lâ mûtûrîn iz ebe kavmun en yeslemû Ey ensar cemaati! kardeşlerinize ikram edin onlar müslümanlıkta gerçekten çok size benzerler güzel şiir söylemekte güler yüzlü olmakta her şeyden daha fazla size benzerler boyun eğerek tiksinmek sizin hak ve gerçeği eksiltmek sizin müslüman oldular o vakitte kavim öldürülünceye kadar Müslümanlıktan men olurlardı. Onlar sabahlayınca Peygamber onlara, كيف رأيتم كرامت إخوانكم لكم والضيافةهم kardeşlerinizin size ikram etmelerini ve sizi misafir etmelerini nasıl gördünüz? Çok hayırlı kardeş olarak gördük. Yumuşak döşekler bize serdiler. Temiz ve hoş yemekler bize yaptılar. Gece ve sabah sohbetlerinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın kitabının hükümlerini, peygamberimizin sünnetini bize öğrettiler, dediler. Bu hal peygamberce çok beğenildi ve peygamber bundan çok sevindi. Binaenaleyh herhangi bir medrese, zaviye yahut tekkeye komşu olanların, yerli müritlerin, yabandan gelen müritlere nasıl davranacakları bu hadisi şeriften anlaşılmıştır. Yerlilere iki büyük mühim vazife düşer. Birincisi, yabandan gelenleri gönül hoşluğuyla evlerine götürmeleri, güler yüz, güzel sözle onlara latife söylemeleridir. Ta ki misafirlerin yorgunlukları giderilsin ve ev sahiplerinin latife söylemelerinden dolayı ehil ve iyallerini unutsunlar. İkincisi, ev sahiplerinin bildikleri kadar şeriatin helal ve haramından bir şeyleri öğretmeleri, müderris ve şeyhlerinin kemalatını bildirmeleri, âli tarikati gelenlere sevdirmeleridir. Yahut bir menkıbe kitabından açıp onlara okutarak kendileri misafirlerinden bir şeyleri öğrenmelidirler. 3. Ebu Zerri Gaffari, Evsani Khalili sallallahu aleyhi ve selleme min minel khayri Evsani En la enudura ila men huve fauqi ve en enudura ila men huve duni وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. وأوصاني أن لا أخاف في الله لوم لائم. وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة. Benim sevgili dostum bana hayırdan birkaç hasleti tavsiye buyurdular. A, kendimden daha sıhhatli ve zengine değil, benden daha zayıf ve yahut daha fakir olana bakmamı, yahut dinde ise kendimden daha kuvvetli olana uymamı tavsiye ettiler. B, miskinleri sevmek, onlara yakınlık göstermek, yanlarında bulunmak ve ihtiyaçlarını görmemi tavsiye ettiler. C, Akrabam bana eziyet ve cefa vermelerine rağmen onlara merhametle iyilikte bulunmamı tavsiye ettiler. D. Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmamamı, acı da olsa her yerde hak kelimeyi söylememi tavsiye ettiler. E. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini devam etmemi tavsiye ettiler. Bu cennetin hazinelerinden bir hazinedir diye söylediler. Ben de ey kardeşler, onun vasiyetini size söylerim buyurmuştur. 4- Leysel vasilu bil mukâfi'i ve lakinnel vasilellezî kutiyat rahimuhu vasalehe Akrabasından mükafatını gören sıla yapmamıştır. Lakin akrabası onu bıraktıkları halde onlara sıla eden merhamet etmiştir. İmam Kastalani der ki, akrabaya üç türlü muamele vardır a. Akrabası ona cefa verir. Fakat kendisi onlara iyilik yapar. Bu kamilen sıla-i rahimde bulunmuştur. Bu hadisle övülende budur. b. Akrabası ona sıla yaptıkları halde kendisi onlara sıla eder. Bunun da bir sevabı vardır. c. Akrabasını terk edendir. Eğer terk edilmek her iki taraftan olursa en önce sıla yapan kamildir. Eğer tek taraftan olursa derhal tövbe etmesi lazımdır. Tıbbi de şöyle der. Hadis-i şerif en çok sıla yapanın en hayırlı olduğunu ifade etmektedir. Bu hadisi şu hadisle tefsir ederiz. Salatun men kunna fihi hasabehu Allahu hisaben yasiiran ve idkhalahul cennete bir rahmetihi. Ve ya bi rahmetihi. "Kalu ve ma hiye ya Resulullah bi ve ummi" قَالَ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُوا عَمْ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةِ Üç haslet kimde bulunursa Allah Teala onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennete sokar. Ashab-ı kiram, Ana ve babamız sana feda olsun ya Resulallah, onlar nedir? dediler. O da, seni mahrum edene verirsin, seni bırakan akrabaya sıla yaparsın, hakkına tecavüz edeni afuv edersin. Bunları işlediğin zaman Allah seni cennetine sokar buyurdu. 5. Ebu Hureyre buyurur ki, Bir adam peygambere kalbinin sertliğinden şikayet etti. O da şöyle buyurdu. İmsah ra'asel yetimi ve et'imil miskine. Yetimin başını okşa ve miskinlere yidir. Müslümanın en hayırlı evi ve toplumu odur ki, onda yetim bulunur ve ona iyilik yapılır. Sofranın en hayırlısı odur ki, üzerinde yetimler, miskinler bulunur. Hatta bir hadisi şerifte: Wa kafilul yetimi fil cenneti hake Ben ve yetime bakan cennette böyleyiz. Demekle Peygamber aleyhissalatu vesselam Şehadet ve orta parmağını birleştirdi. 6. La yesteqimu imanu abdin hatta yesteqime kalbuhu. Ve la yesteqimu kalbuhu hatta yesteqime lisanuhu. Ve la yeduhulul cennete hatta ye'mene caruhu bevaiqahu. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı doğrulmaz. Dili doğru olmadığı müddetçe de kalbi doğrulmaz. Bir de komşusu zulmünden emin olmayan cennete girmez buyurulmuştur. Muad bin Cebel, ''Ya Resulallah, komşunun komşusu üzerinde hakkı nedir?'' diye sormuş. O da, ''İn isteğrâdoke eqrâdtehu ve in isteâneke e'anttehu ve in ihtâce ve in meridâ hûdtehu.'' ''Senden borç isterse ona karşılıksız borç verirsin.'' Bedenle, malla, ilimle yapılacak bir yardımı dilerse ona yardım edersin. Muhtaç iken ona ihtiyacını verirsin. Hasta olursa da onu ziyaret edersin buyurmuştur. Buraya kadarki hadis ve şerhlerinin manaları şu ayeti kerimede ifade olunmaktadır. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah'a ibadet edin. Sevgi, ibadet, niyet ve itikatlarda ona hiçbir şey eş tutmayın. Anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalanlara, eliniz altındaki kölelere, eşit işçilere iyilik edin. Hiç şüphesiz Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez. Bu ayeti kerime daima bizi iyilik yapmaya teşvik etmekle kendimizi beğenip böbürlenmekten sakındırmaktadır. Çünkü eziyet iki türlüdür. 1- Allah'ın veyahut kulun hakkına tecavüz etmekle verilen eza ve cefadır. 2- Kuldan iyilik kapısını kapatmak ile verilen eza ve cefadır. Allah Teala pek çok ayetlerde iyiliğin mükafatlarını beyan etmekle, Hel cezaul ihsani illa ihsan. İyiliğin mükafatı iyilikten başka olur mu diye eder. Eza verenlerin hakkında da şöyle buyurur. Valladine yu'duna'l mu'minina vel mu'minati bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan ve isman mubina. Erkek müminlere yahut kadın müminlere işlemedikleri bir günah yüzünden eza verenler şüphesiz bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Yani, Müslümanlara her nasıl olursa olsun eza veren, şüphesiz büyük bir vebal altına girmiştir, demektir. Mesela, nazar gözle, hırsızlık vurmak elle, gıybet dille müminlere birer ezadır. Müminleri bu ezadan korumamak ayrı bir ezadır. Bu eziyete katılmayanları tenkit etmek ayrı bir ezadır. Mal, güç, ilim nimetlerine sahip olanın üzerindeki nimetiyle başkalarına yardım etmemesi eza olduğu gibi, bu nimetlerle iyiliği yaptığı halde başa kakması da ayrı bir ezadır. İşte ziyaretler, sılay-ı rahim, misafirlere ikram hep bu eziyetleri ortadan kaldırmak içindir. Gerek fert, gerek toplumdan eziyeti kaldırmaya ve ziyaretle iyilikte bulunmaya gayret edenlere şu müjde vardır. 7. Peygamber, Ebu Ruzeyn adlı Sahabiye hitaben, ya Ebu Ruzeyne, innel Müslime, ıza zara echahe, şeyyaghe, səbğon, alfa -e melekin, yucallun, əleyhi, yiqulun, Allahım, ma waclehu fik, facilhu. Ey Ebu Ruzeyne, gerçekten bir Müslüman, bir Müslümanı ziyaret ederse, 70 bin melek onu tebrik ederek beraberce duacı olurlar. Ziyaretçiye Allah'tan rahmet dilerler. Ya Rab, bu senin rızan için ona sılada bulunduğu gibi sen de ondan razı ol derler. Buyurdu. Bir hadisi kutside de şöyledir: Vacebet muhabbeti lill-muthap binafiye, vallill-mutjalisi nafiye, vallill-mutzaawerinafiye, vallill-mutabazlinafiye. Benim için birbirini sevenlere muhabbetim haktır. Benim için oturanlara muhabbetim haktır. Benim için birbirini ziyaret edenlere muhabbetim haktır. Benim yolumda birbirine mal harcayana muhabbetim haktır. Sadat-ı Nakşibendi bu kutsi hadisi ve diğer nakledeceğimiz hadisleri tarikatlerinde düstur ve esas tutmuşlardır. Şu halde her bir hadisle amel etmek ayrı bir nispeti celbeder. Bilhusus bu kutsi hadis. 8- Men eqâme salat'a ve âtel zekâta ve sâme ramadâne ve qarad zayfe dekhalel cennete Kim beş vakit namazını dosdoğru kılar, zekatını müstehaklarına verir, ramazan orucunu tutar, günün hoşluğu ile misafire ikramda bulunursa cennete girmiştir. Demek misafirin eziyet ve sıkıntısını gidermek, hatta yolda eziyet verici bir dikeni temizlemek, İmana bağlı birer namaz gibi vecibelerdir. Eziyeti def etmek ve iyilikte bulunmakla nispet celbedilir. Şeyh Süleyman Ervadi şöyle buyurur. Nispet almanın nakşibendiye göre alameti beştir. a. Tadili erkanla namaz. b. Sehavet ve cömertlik. c. Kanaat ve tevekkül. Çünkü zenginlerden isar, fakirlerde kanaat, güzel haslettir. D. Müslümanlardan eziyeti kaldırmak, sıkıntılarını gidermek. Hizmet bulur. E. Amelinin mukabilini kuldan değil Allah'tan dilemek. Şeyh Abdülkadir Geylani Kutsesi Ruhu da, elinde mal yoksa kanaatle Allah'a yalvar. Var ise İsar'la hareket et diye buyurmuştur. 9. El-Muslimu, Ehul-Muslimi La yuzlimuhu ve la yuslimuhu. Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ve man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamati. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu terk etmez. Malını, ırzını, şerefini Namus ve haysiyetini korur, imdadına koşar, kusurlarını afuv eder, huzurunda ona nasihat eder, gıyabında ona dua eder. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah Teala da onun birçok ihtiyaçlarını giderir. Kim dünyada Müslüman kardeşinin bir kederini giderirse, Allah Teala da onun kıyamet gününün kederlerinden bir kederini giderir. Ve her kim Müslüman'ın bir ayıbını örtbas ederse, Allah da kıyamette onun pek çok ayıplarını örter buyurulmuştur. Kardeşlik hukuku çok ağırdır. Piri Tahir Kudsesi Ruhu, hadisin son cümlesine işareten şöyle buyurur. Hiçbir zaman mürid başkasının ayıbına bakamaz. Ne tarikatten evvel, ne de intisaptan sonra kardeşinin ayıbına bakar. Arifler de, kim ki halkın ayıplarını keşfederse, bilsin ki keşfi şeytanidir, demişlerdir. Böylelere iltifat edilmez. Halkın gizliliğini araştırıp keşfeden, huzur ve nispetten uzaktır. En çok kalbi bozanda bu haslettir. Böyleler meşayihın kalbinden düşer. Şayet mecburiyet varsa, ifşa edilmesi farzdır. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi kutsesi ruhu, Mü'minin mü'mini setretmesi üç türlüdür. a. Bedenini, avretini libasla setretmektir. b. Hatalarını örtmek, nasihatle onu vazgeçirmek ve c. Cenabı Hak onu Müslümanın gizli sırrına vakıf ettiği takdirde onu ifşa etmemektir. Mecliste Müslümanın ağzından çıkan sözleri başkasına nakletmemektir. Gerek keşif, ve gerek mecliste işitilen sözler emanettir. Bu emanete riayet etmeyen kıyamet gününde rüsva olur. Şu halde sırdaş olmak tıpkı doktorluk gibidir buyurmuştur. 10- İnne lillâhi hâlqan haleqahum lihavâicinnâsi, yefze'un nâsu ileyhim fî havâicihim, ula'ike'l-âminûne min azâbillâhi. Allah Teâlâ'nın bazı kulları vardır. Feyyadı Mutlak Ta'ala onları halkın ihtiyaçlarını temin etmek için yaratmıştır. İnsanlar da kendi ihtiyaçlarının temin edilmesinde onlara sığınırlar. Onlar Allah'ın azabından emin kimselerdir. Yani Allah Ta'ala ulemayı, zenginleri, tabipleri, dünya ihtiyaçlarının temin edilmesi için ihtiyaç sahiplerine yardımcı olarak yaratmıştır. Kamil Meşayih da irşat için yaratılmıştır. Her ihtiyaç sahibi, ihtiyacının temin ettirilmesinde emin olan bu zevatlara sığınırlar. Allah Teala bazılarını nimeti toplamaya, diğerlerini de almaya iletmiştir. Onun yolunda nimeti harcamak, emriyle almak ve vermek nimetin çoğalmasına vesiledir. Nimetin şükrünün ifa edilmesi emriyle almak ve vermektir. 11- yeş ve şefaenli Ahadin feuh diyelehu hediyetun aleyha fakabile feka et min Ebuabil kebeeri her kim mümin kardeşine devlet kapısında bir hizmeti görmekle Yahut da doktora götürmekle Yahut ustada teslim etmekle yardım ve şefaat ederse yardımı mukabilinde ihtiyaç sahibi ona bir hediye verdiğinde yardımcı da onu kabul ederse muhakkak büyük günah işlemek kapılarından bir kapıya gelmiştir buyurulmaktadır. Kula yapılan hizmet mukabilinde hiçbir şey alınmaz demektir. Ancak yol masrafını ihtiyaç sahibinden alabilir, almaması efendiliktir. Bu hususta devletten maaş alıp o hizmeti mukabilinde hediye alanlar dünyada peşin sevabı aldıklarından ahirette payları yoktur mesleğinde maaş alanın hediye alması meşru olmadığı gibi hediye vermek de meşru değildir. Bir hadisi şerifte, "menkana wuslatan li aqihil muslimi ilā di sultan fi mablaq birrin aŭ teysir āsirın, aʿanahu Allāhu ala ijāzat al-sirāt yūm al-qiyāmte, ānd al-dahḍ Kim bir Müslüman kardeşine bir iyiliği ulaştırmak Yahut bir darlığını gidermek için bir hükümdara gönderilmiş olursa, Sırat Köprüsü'nün geçişinde, kıyamet gününde ayakların kaydığı zaman, Allah da ona yardım eder buyurulmuştur. Binaenaleyh, sevabı kazanmak için şefaat edilir, yardıma koşulur. feyyâd mutlakın kullarına, hasbeten dilla hizmet edin demektir. Burada şefaatten maksat, bir Müslümanı zarardan müdafaa etmek, Yahut da onu faidelendirmeye koşmak ve koşturmaktır. Hayır ve faydeli yerlerde şefaatin manası, hayra önderlik, ihtiyacı görmek, gördürmek, zarardan müdafaa etmek, daha doğrusu ihtiyaç sahibine yardımcı olmak demektir. Bu güzel şefaattir. Bunun zıttı fena şefaattir. Ayet-i kerimede her ikisine de işareten şöyle buyurulmuştur. Men yef'a şefaa'aten hasanati kulluhu nasibun minha ve men yef'a şefaa'aten seyyatiy kulluhu kiflun minha ve kanallahu ala kulli şeyin muqita Kim güzel bir şefaatle yardım etmekte bulunursa ondan kendisine bir sevap hissesi vardır Kim de fena bir şefaatle bozgunculukta bulunursa ondan da kendisine büyük bir günah payı vardır Dikkat edin Allah Teala her şeye hakkıyla kadir ve nazırdır. Yani murakabe edicidir. Şüphesiz Allah Teala hayrı ve şerri yaratır. Her ikisine de ehil ve ehliyetliği de yaratır. Her kim yaratmış olduğu hayra vesile olursa, o iyi şefaatçi olduğu için rahmetine, öbürü de kahrına mazhar olur. Allah kimin hakkında hayrı dilerse, onu hayra yardımcı ve önder kılar. İyi şefaatçi olmanın alameti, ammeye karşılıksız hizmet etmektir. En hayırlı insan, mesleği ile en çok hizmet edendir. Bir hadisi şerifte, İrham men fil erodi, yerham ke men fil semai. Yerdeki olan mahluka merhamet et ki, göğü yaratan Allah da sana merhamet etsin buyurulmuştur. Şeyh Muhammed Emin el-Kurdi, İhvanın ayakkabılarını düzeltmek de bir merhamettir. Ey mürit, elinden hiçbir şey gelmez ise bari hiç değilse ayakkabıları düzelt. Elinden gelirse temizle. Kardeşin rahatlıkla ayakkabısını giydiğinde hizmetinin mukabelini Allah'tan alırsın buyurmuştur. 12 El ruh husnul huluki ve'l ismu ma hakaki sadrike. İyilik Güzel ahlaktan ibarettir. Günah da kalbini gıcırdatandır. Yani bedenen güzel ahlak, sohbet, kalbi zikir, insanın ruhuna hakim olduğu an, güzel ahlakının semeresinden mümin, kalbinde ibadetin lezzetini tadar. Aynı zamanda iyilik ve güzel ahlaka aykırı niyetler bile onun kalbini gıcırdatır. İmanı tahkiki bununla müşahede edilir. 13- Men igtibe عنده اخوه المسلم فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة ومن ترك نصرته خذله الله في الدنيا والآخرة Kimin yanında Müslüman kardeşinin gıybeti olduğunda o da ona yardım ederse, eşit gıybetini men ederse Allah Teala ona dünya ve ahirette yardım eder. Her kim de onun gıybetinin edilmesine müsaade ederek güçlü olduğu halde yardımı terk ederse Allah Teala onu dergahından tard eder. İşte burada gıybet eden ve gıybet edilmesine rıza gösteren salik iflas eder. Ey kalp sahipleri bu hadisten ibret alınmalıdır. 14. Ya Aişe tu, izâ dakhala aleyki sabiyun yârike fe fi yedihi şey'en fe innehu yecrül meveddete. Ey Aişe Komşunun çocuğundan birisi senin yanına geldiğinde eline bir şey ver. Çünkü bu sevgiyi celbeder. Şeyh Abdülhak Efendim Hazretleri bize bu hadisi naklettikten sonra şöyle dediler. Başka bir şeyhin müridi komşunun çocuğu gibidir. Yanına geldiği zaman meşrebinin kemaliyetinden bahsederek kalbini sevindir. Elinden geldi ise onun üstadının kemalatından bir şey eline ver bu meşrepler arasındaki kavga ve ihtilafı kaldırır. Şeyh hazretleri bunu demekle bir an daldı. Muasır meşayihın bunu yapmamaları, müritlerini birbirine düşürmektedir buyurdular. Sonra da, la تَقْرَبُوا mal el yetimi. Yetimlerin malına sakın yaklaşmayın ayetini okudular. Canımın canı gafsa Azam yine buyurdular ki, başka şeyhlerin müritleri, Yanında oturduğunuz zaman onların babalarını met edin. Babanız şüphesiz sultandır. Dikkat edin, ta ki şahı hazneye münkir olmasınlar. 15. Edil mawdete limen waddeke fe inneha etbte. Seninle sevişen için sevgi haklarını öde. Çünkü muhabbet sana sebat verir. Yani kalbine sukunet ve ferahlık gelir. Sevgi iki kişinin arasına gelirse, Şüphesiz ikisini de başkalara sevdirir. Sevginin hukuku ise, sevenin, sevgilisinin emirlerini yerine getirmesi, yasaklarını terk etmesi, dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman olmasıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ Onlar ki, iman edip salih amel işlerler. Şüphesiz Rahman olan Allah, kalplerde onlar için bir sevgi yapar buyurulmuştur. Sevginin hakkı, bir gün aramız açılır diye düşünerek ortalama sevmektir. Buz etmek de böyledir. Aşırı sevgi dimağa zarar verir. Onun için Şeyh Hasan-ı Basri Kudsesi ruhu, birisini sevdiğinde orta sev. Düşmanlığını da böylece ortala. Çokça aşırı olma. Birçok kavim aşırı sevgiden helak oldular. Sevdiğinde hatalardan göz kapatma. Buz ettiğinde iyilikleri unutma. Sevginin nisabı budur. Sevdiğinden ne gibi fedakarlık dilersen, aynısını ona yap. İyilerin hatalarından, hatalıların iyiliklerinden gafil olmamaya çalış. Kavmin sevdiği zatı sevmesen de ona ikram et buyurmuştur. 16. İde etekum kiri muqawmin fakrimuhu. Size kavmi içinde şerefli zat geldiği zaman ona ikram edin. İmam Münavi, rahmetullahi aleyh, burada şerefliden maksat bir kavmin reisidir. Bir kavmin reisi yanına geldiğinde ona ikram etmezsen, onun kalbine kin, buz, düşmanlığı ektin demektir. Şu halde senin ona ikram etmemen Kan dökmeye de sirayet edebilir. Bazı reisler aziz olur, kibirlenir, böbürlenir. Sen onu tahkir ettiğinde şüphesiz onun din ve dünyasını bozmuş olursun. Burada kavmin şereflisi demek bazıların zannettiği gibi kavmin alimi veya salihi değildir. Görülmez mi hadiste kavmin şereflisi ilim veya din kelimesine nispet edilmemektedir. Burada fasık veya kafiri istisna etmek şüphesiz gaflettir. Nitekim bazılar kafir ve fasıkı kavmin şereflisinden istisna etmekle gaflete düşmüşlerdir. Bazen reislere ikram vacip de olur. Çünkü dini ve dünyevi bir zararın oluşu ikramı vacip kılar. Dini veya dünyevi bir zararın oluşu mutlak reislere ikram etmeyi meşru kılar. Bazen zalim veya fasık reis onların meclisine girer. Onlar da o reis'e avam muamelesi yaparlar. Böyleler hem dünyalarına hem de ahiretlerine zarar getirirler. İlm ahlakla iştigal edenler, inneme bu aith dubil Ancak ben insanları idare etmekle gönderildim diye naklola gelen haberle istidal ettiler. Kafir ve fasiki gözden düşürmek ve onu aşağılamak eminlik anlarındadır dediler bunun için arifi billahlar fakirin her gelene ikram etmesi güzeldir dediler arif olan bir zata birisi sen zalimlere niçin ikramda bulunuyorsun dediğinde o da Hazreti Mustafa Kureyş'in kafirlerini tevazu ederdi ve onlara ikram ederdi onun tevazu ve ikramı pek çoklarını hidayete erdirdi cevabını vermiştir Ehli Tahkikin imamlarından Sehil bin Abdullah et-Tüsteri "İnnema bu aitü bil mudarat" ancak ben insanları idare etmekle gönderildim diye varit olan haberle istidlal ederek şöyle demektedir. Zalimlerle beraber kalmaya mecbur olanların mücadelesiz onları idare etmeleri sadakadır. Mesela ana babaya mudara farz, yakın akrabaya mudara sünnet Hükümdarlara müdara boyun eğmek, ehli bid'atle mudara, yağcılıktır. Ahmaklarla müdara şereftir. İyal fertlerinin ufak tefek hatalarını görmezden gelmek, şereftir. Ve hepsine selamet, hidayet dilemek, Allah Azze ve Celle'ye tekarruptur. İmam Şarani'de, Biz nefsimize çok zulmederiz. En az suizan ederiz. İsyanımızdan dolayı zalim olduk. Bizler zalim, Gelen zalimse zalimin gelmesinde kalkılması meşrudur. Burada hiçbir müşkül söz konusu değildir. Bizim bu edebimiz zalimi zulmünden men eder buyurmuştur. 17. İnne en nasi men ezhebe ahiretehu bi dunya ghayrihi. İnsanların en kötüsü ahiretini başkasının dünyasıyla giderendir. Yani arkadaşı için bir hayrı terk eden Yahut şer işleyen, ahiretini başkasının dünyası için terk etmiş demektir. Şer meclislerinde sukut etmek, kardeşi için namazı terk etmek de buna dahildir. Evladının, memurunun günah işleyeceğini bildiği halde ona imkan vermek de buna dahildir. Mesela, oğlu zinadan korunmaz bir kimse, oğluna para verir. O da onunla zina eder ya da içki içer. Yahut işçisine de böyle muamele eden dünyası için ahiretini terk etmiş olur. 18. İnna Allah la yuadhibul ammete bi fi'dil Fe Feiza zaharatil maasi falam ukhidatil ammetu vel khassatu. Muhakkak Allah Teala avamları havasların gizli günahı ile muahase etmez. Ne vakit ki açıkta masiyet işlenirse ve inkar edilmezse o zaman avam ve havas beraberce yakalanır. Hadisi şerifine binaen ne şekilde zulüm, isyan, fısk engelleniyorsa öylece tedbir almak ve tebliğ etmek lazımdır. Buraya kadar imkan derecesinde müntesibin kendi kardeşlerine ve diğer umum insana karşı edebinin ana hatları anlatılmıştır. Şimdi ise müntesibin şeyhinin sohbetine devam etmesinin edep. Usul ve kaidesine bir iznillah başlıyoruz.